Mayıs 2017 sabahında 94.9 Açık Radyo Mikrofonları aracılığıyla hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum. Bendeniz Murat Meriç, yine sizlerle birlikteyim. Bugün benim için çok özel bir isimden söz edecek, onun şarkılarını dinleteceğim. Ama öncesinde küçük bir Fransa yolculuğumuz var. Şarkılarla memleket tarihi başladı. Günaydın.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 2013 yılının 23 Mayıs günü Fransız şarkıcı George Mustaki 79 yaşında bu dünyadan ayrıldı. Mısır'da doğan, Fransa'ya yerleşen ve idolü George Brassens'in adını aldığı gün gerçek adı Giuseppe Mustaçi'ye veda eden Mustaki 1969 yılında dikkatleri bir anda üzerine çekmişti. Henüz ikinci albümünü yeni çıkartmıştı. Ama yazdığı bir şarkı yıllar önce ortalığı karıştırmıştı bile. Aşkını anlattığı Milord, 1959 yılında aşık olduğu Edith Piaf tarafından söylendiğinde kaldırım serçesinin klasikleri arasında yer alacağı çoktan belliydi. Mustaki, 10 yıl sonra bu kez dinlemeye başladığımız Le Fırtına gibi esiyordu. Et de chaque jour une éternité d'amour Que nous vivrons mourir Metek Fırtınası bütün dünya gibi Türkiye'yi de bir anda sardı. 1970 yılında bu kez bizden genç bir ses. Bu şarkıyı dönemin meşhur prodüktörlerinden Nino Varun'un önerisiyle sesendirdi <gülüyor> Adam çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor? Bunu bir sen sevgilim Güneş soğukum gündüz gece içimde sen bir bilmece Izdırabı heceliyor Sensiz yalnız sensiz içim Gözyaşlarım yağmur gibi Yanağımı ıslatıyor Kullarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız sensiz içim, ilamsın sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Hasretin yorumcusu Tanju Okan, bütün zamanların en güçlü, en içli seslerinden biri. George Mustaki'nin şarkısıyla adını herkese duyurdu ve acı bir tesadüf, Mustaki'den tam 17 yıl önce yine bir 23 Mayıs günü hayatını kaybetti. Hasreti söylediğinde 8.45'lik plak yayınlamış, daldan dala konmuştu. Adını önce Ankara sahnelerinde duyuran, giderek bilinen bir şarkıcı haline gelen Tanju Okan, bu plakla bir anda patladı. Efsaneliğe, İlk adımını böyle atmıştı. Mikrofonlarımızı ona şarkıyı getiren Nino Baro'na uzatıyoruz ve Hasretin hikayesini ondan dinliyoruz. Prodüktörlüğe başladığım sıralarda bir akşam annemin bu şarkıyı Türkçe yap önerisiyle karşılaştım. Şarkı çok güzel bir şarkıydı. Ben gitarımı alıp bu akşam çok efkarlıyım, kalbimden kan alıyor diye bir sözler yazaraktan şarkıyı hazırladım. Sıra gelmişti bunu kimin söyleyeceğine. O günlerde daima sesine ayran olduğum Tanju Okan'ın gündemde olduğu bir dönemdi. Tanju'ya ulaşmak istedim ve bunu başardım. Tanju'ya verdik. Tanju da aynı şekilde bana hazırlansın, aynı sesten ben okurum dedi. Ondan sonra stüdyoya girdiğimizde aynı sesten okuduğu şarkının maalesef ona biraz dik geldiğini dolayısıyla şarkıyı söylerken çok zorlandığını gördüm. Tanju dedik biz buna biraz hıçkırık koyalım, biraz dizörlük koyalım. Hatta hiç unutmam bir küçük yüce konyak da çıkarttık. Ve bu herkesin kalbinde dağ kuran Hasret adlı şarkı oluştu dudaklarımda bir aleş ağızlarımda aleysin sen şiyansın sen siz içim ilahamsın sevgilimsin sen benim her şeyimsin güneş solgun gündüz gece İçimde sen bir bilmece ıstırabıya çeliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı Yanağım Tanju Okan hasret sonrasında yaptığı plaklarla hızla Türkiye'nin gündemine oturdu. Sadece 70'li yılların değil, bütün zamanların en büyük seslerinden biri, kimine göre birincisi oldu. Çileli bir hayat sürdü, genç yaşında yoruldu. Derdine derman ararken sığındığı alkol sebebiyle istediklerini yapamadı belki ama yaptıkları onu bugün hayırla anmamız için yeterli. Siros teşhisi konulduğunda ellilerinin başındaydı. Çok sevdiği Urla'ya yerleşti ve balıkçılığa başladı. Ancak bu mutluluğu çok sürmedi Tanju 23 Mayıs 1996 günü 58 yaşında aramızdan ayrıldı. Ağlayanla ağlayan ben, gülenle gülen ben. Her sevinci, her kederi. Dostlarla paylaşan ben Ağlayanla, ağlayan ben Gülenle, gülen ben Her sevinci, her kederi Dostlarla paylaşan ben Sanma ki içmişim Sanma ki sarhoşum Günlerdir, aylardır, yıllardır Sanma ki içmişim, sanma ki sarhoşum, günlerdir, aylardır, yıllardır yorgunum, yorgunum. Çocumuzdaki'yi kaybettiğimiz Tanju Okan'ı aramızdan ayrılışının 17. yılında andığımız 2010 yılının 23 Mayıs günü memlekette bir şeylerin değiştiği tarih olarak da kayıtlara geçti. Alkollü ürünlerin 22.06 saatleri arasında satılmasını engelleyen yasanın da içinde bulunduğu torba o gecenin sabahında mecliste kabul edildi. Tam bu noktada sözü Tanju Okan'a bırakmak elzem çünkü neredeyse bütün şarkıları mevzuyla alakalı. Dudaklarım kurudu aşk ateşiyle. Bir damla su verecek o pınar nerede? Gözlerim bir noktada dalgın soruyor Yıllardır dost bildiğim sevgilim nerede? Nerede bana sevgiyle uzanan eller? Nerede bana söylenen o tatlı sözler? Üst bütün inançlarım yıkıldı bir bir kaldı dostluğa usanan eller benim en iyi dostum içkim sigaram onlar da terk ederdi olmasa param canım kadar yakınım el oldu şimdi dünyada dost denilen kelime yalan benim en iyi dostum içkim sigaram onlar da terk Stop, but Bence diskografisinde aranjmanlar, türkü düzenlemeleri, bizden besteler hatta futbol şarkıları var ama galiba onu en çok kadınımla sevdik. Sözlerini Mehmet Doğman'ın yazdığı bir şarkıydı bu ve 1974 yılında yayınlandığı andan itibaren ortalığı karıştırmıştı. Tanjokan, Okan, Mehmet Teoman'ın hayatında çok etkili bir isim. Hikayeyi bizzat Mehmet Teoman anlatsın, ardından Ertuğrul Çayıroğlu'nun programına katılan Tanju Okan'ın sunumuyla Kadınım şarkısını dinleyelim. Tanju Okan'la biz ben şarkı sözü yazarı olmadan evvel tanışıyorduk, iyi arkadaştık ve bir gün bana Mehmet sen de şarkı sözü yazsana dedi. Yani Tanju dedim ben şarkı sözü yazmakla, yazmamakla falan hiçbir ilgim yok. Biz arkadaşız ve benim mesleğimde bu değil dedim. Sen de dedi, Fransızca biliyorsun dedi. Yazarsın dedi. Fransızca ile şarkı sözü yazarlığının ne ilgisi var dedim. Dedi tercüme edersin dedi. Yazarsın işte bir şeyler. <gülüyor> Tanju dedim istersen dilersen dedim. Deneyeyim ama tercüme ederek değil. Ve öyle başladık. Bir arkadaşlık, bir sohbet, bir muhabbet sırasında başladı bu iş. Ve şarkı sözü yazarlığına da Tanju Okan sayesinde başladım. Ve ilk şarkılarımı ona yazdım. Ve gitgide... Tanju'ya çok uyacak, onun alt katmanını, üst katmanını çok ortaya çıkartacak bir şey aramaya başladım e, kafamda. O zamanlar Tanju bir e, kadın seviyordu. Evlenmek istiyordu kendisiyle. E, çok acı çekiyordu bunu, çok yaşıyordum kendisiyle birlikte. Kadınım e, diye e, o şarkıyı da o zamanlar yazdım. Sevgili Tanju Okan, her sanatçının vardı sanıyorum. Sende hatırası olan sevdiğin, unutamadığın bir şarkın ya da şarkıyla iletmek istediğin bir mesajın var mı? Ertuğrulcuğum benim bütün şarkılarımda anım var. Fakat çok e, yıllardır e, istenen bir şarkım var. Onu söylemek istiyorum. Kadınım. Eşyalar bunu seninle birlikte Anılar saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Sen kadınım Kadınım canam aşkların değeri yok artık ben sensiz olamam artık anlıyorum sen şimdi çok yalnızım ne olur kal kalbiminle o kapıyı kapat elini ver bana düşar'a dayan gözü Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Tanju Okan 23 yıl önce bugün bizi öksüz bıraktı. Şimdi dilerseniz sözü ona bırakayım. Değişik zamanlarda yapılmış söyleşilerinde anlattıklarıyla şarkılarını harmanlayayım ve ona bir saygı duruşuyla programı sonlandırayım. En sevdiğim seslerden birinin sustuğu gün daha fazla konuşmak olmaz. Üstelik aralarında plak olarak yayınlanmamış kayıtlar da var. Yarın aynı saatte yine burada olacağım. Barış dolu günler temennimi bugünlük bir yeni cümle ekleyeyim. Tanju Okan şarkılarından uzak kalmayayım. Ben gidiyorum ama mikrofonun uç çektim. Ee, hey, pınar ben olayım yar yar yar yar yar yar Yar yaraman. Bulanır sen bulanayım Leylim. Leelim leelim aman çayırda Ellere ben vermem seni Kendime seni. Ellere seni. Çayırda Ellere ben vermem seni Kendime, vermem seni. kendime vermem seni. Sineme sardım seni Programımızın şov orkestrası görevini yapan Vasfi Uçaroğlu arkadaşlarını size takdim edeyim efendim. Huzurlarınızda Vasfi Uçaroğlu. Biliyorsunuz sevgili dinciler ve kıymetli misafirler son günlerde Türk müziği popüler dünyasında yeni çıkışlar ve bazı değişiklikler oldu. Bütün Türk müziği solistlerinin ve müzisyenlerinin özellikle bu çabada gayretleri ve payı var. Bu çabada ve gayrette özellikle bazı sanatçılarımız başarı gösterdiler. Bu başarıyı gösteren sanatçılar bizler tarafından da alkışlandı. Ve tekrar alkışlayacağımız bir sanatçı da Vasfi Uçar Orkestrası'nın değerli solisti Tanju Okan oldu. Huzurlarınızda Tanju Okan efendim. Merhaba Tanju. Merhaba. E, bu akşamın ilk parçası olarak bize neyle geldi? Turgut Dalar'ın aranjı ettiği Türk bir parça, İzmir'in Kavakları. Teşekkürler Tanju. İzmir'in Kavakları Dökülür yapraklar a dökülür yaprakları bize de çakıcı derler yar fidan boylum yukarıs konaklar bize de izmirli derler yar fidan boydum Çakıcıya sözüm yok Çakıcıya sözüm yok Çakıcıya sözüm yok Teşekkürler Tanju Akan. Teşekkürler Vasu Çaroğlu. Efendim vatanı görevimi yapıyordum Ankara, oradayım da. Babam müzik öğretmeniydi zaten. Klasik de büyüdüm ve tamamen benim bir opera sanatçısı olmamı isterlerdi. Fakat hasbelkader, biraz ben hafif batı müziğine o zamanlar genç olduğumuz için öyle bir meyillendim rahmetli işte Erdoğan Çaplıları dinlerdik. İbrahim Solmazlar, Celal İnceler zamanı talebeydik o zamanlar. Onların bir öncülüğü oldu tabii bizim hafif batı müziğini sevmemizde. Ankara orada evinde batı görevimi yaparken Selçukus'un bana çok büyük desteği olmuştur. Tabii o zaman böyle hafif sözlü şey yok. Türk hafif batı müziği yok. Dolayısıyla hep İngilizce, İtalyanca, İspanyolca şarkılar söylerdik. non è vero Che non ti folle Sonra 1965'lere doğru gidiyoruz. o sıralarda ...Balkan Müzik Festivali evet. başlamıştı evet. ve ilki evet. Yugoslavia'da. Belgrad Belgrad'da. Milli Orkestra olarak müzisyenler sendikası vardı o zamanlar. Oradan istenmişti bu orkestra, böyle bir festival yapıyor diye e, Yugoslavlar. Sadece biz yoktuk Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Balkan Müzik Festivali adını... tabi bütün Balkan evet, devletleri Balkan olduğu için evet. aldı. Tabii bizim o devir e, hükümetimiz de ona önem verdi. Ve en iyi şekilde temsil ettik Üç Arkadaş ve milli orkestimiz Kimden vardı e, Erol Büyükbuç Sevgili arkadaşım Erol Büyükbuç vardı Ve yine çok iyi bir şarkıç O devirde Tülay German vardı. Kundurama kum doldu Atmaya kürek gerek Kundurama kum doldu Atmaya kürek gerek Nazlı yarın yanında Yatmaya yürek gerek Nazlı yarın yanında Yılın şarkıcı ödülünü almıştım. O günkü konser salonunda 1500 kişiye yakın bir dinleyici vardı. Ben de biraz fazla o gün alkol dozacı ummiyetle fazlaydı. Hatta ayakta duracak halim yoktu ve oturarak söyleyip ağlayarak söylemiştim. ...benle beraber salonda bulunanların hemen hemen hepsi gözyaşı dökmüştü. Antalya festivalinde, yıllar önce yine stadyumda... E, ...alfabetik sıraya göre çıkılıyordu. T harfi sonlara doğru. Sabahın beşi olmuştu. Ben yine oturarak söylemek mezmuriyetinde kaldım. Ve o stadyumun gök kürültüsü gibi bir alkışıyla karşı karşıya kalmıştım ki... ...sabahın beşi de aslında kimse terk etmemişti yani. Öyle sarhoş olsam ki... Bir an seni unutsam Unutsam bu günleri Yarınları unutsam Öyle sarhoş olsam ki Bir an seni unutsam Unutsam bu günleri Yarınları unutsam benim hayatım boyu ihtirasım olmadı ve küçük şeylerle mesut olmayı öğrendim. Bir gün derlerse ki bir Tanju Okan vardı sevgili dinleyicilerimiz, seyircilerimiz. Benim için en büyük mutluluk kaynağı o olacaksa. güzel aşkı bulacaksın. Bir akşam üstü onunla karşılaşacaksın. Kalbin tutuşacak Elim ayağım dolaşacak Bu ne biçim iştir Ya bana sorma Her ne halim varsa kendin gör Bu ne biçim aşktır Sızlanıp yakınma Dünyada senden mutlusu yok Bak haberin olsun Aklını kaçırma en güzel şey bu hayatında ve sakın unutma kulak ver dostuna dünyada senden mutlusu yok ee... Kalbin tutuşacak Elin ayağın dolaşacak Sandım kaç kere yalvardım boş yere güzel yok mu insafın senin yolunu gözledim seni çok özledim güzel yok mu insafın senin çığırımdan çıktım bu hayattan bıktım güzel yok mu insafın senin yıllarca ağladım çöküp yaal güzel yok mu insafın senin sorma bana bilmem neden vazgeçemem asla bu sevdiğimden kurtulmak istesem kaçsam bile vazgeçmez o benden aşkımız bak Nehar oldu eski günler artık hayal oldu elimle diktiğim beyaz çiçek açmadan soldu. Şarkılarla Memleket Tarihi.